Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Abdullah ile birlikte sunuyoruz. Herkese merhaba, ben Abdullah İzik. Bugün Alişan Çapan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Alankarıköy'de sanatçılarla buluşan 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı sergitti. Paris Eko'yu ve bunun idrata yansımalarından bahsedeceğiz. Dinleyicilerimize konuğumuz Alişan Çapan'ı tanıtalım. Alişan Çapan uzun yıllardır Bilgi Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi, derde ise Kadıköy Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak kariyerine devam ediyor. İhterken en biraz serginin oluşum sürecinden bahsedelim. 20. yüzyıldan 20. öden Türk sanatçısının sergisinin ilk Siret FQ Küratörlüğü'nde 2011'de Central İstanbul'da gerçekleşmişti. 10 yıl sonra bu ikinci ayı Öner Kocabeyoğlu koleksiyonunda bir teşkil ile Alankadık köyde sanat buluşuyoruz. Öncelikle serginin oluşum süreci ve Öner Kocabeyoğlu koleksiyonundan çıkan noktaları nelerdir? bunlardan bahsedeceğimiz biliniz. E, tabii memnuniyetle. Öncelikle hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyorum bu vesileyle e, Alankadık köyde açtığımız sergiyi biraz daha e, herkese duyurma şansını e, bize için. Ee, Öner Kocabeyoğlu, Popko Co Art Collection'ın e, geniş Türkiye'nin en geniş e, koleksiyonlarından biri manumunuz. 2011 yılında bahsettiğiniz sergi, ben bir gün üniversite için kendim zaten e, bir sever olarak değil e, gördüğüm bir sergiydi. E, bunun alanda e, tekrardan 10 yıl sonra, bu sefer 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı 2021 başlığıyla e, yeniden tasarlanması ve hayata geçmesi bir takım bir dizi diyelim mutlu tesadüf sonucunda e, mümkün oldu. E, alan Kadıköy e, sergiyi e, ile beraber e, diyelim e, vatandaşlarla buluşturduğumuz Alan Kadıköy aslında bir tiyatro mekanı olarak tasarlanmış. Çok önemli e, ve güncel e, olmaklar sunan bir e, tiyatro salonu yanıyla. Fakat aynı zamanda da halkasında geniş bir e, alan buldum ben 2019 yılının Aralık ayında e, inşaatın son safalarında e, göreve geldiğimde. Ve e, bu alanı da bir e, Hadiköy Belediyesi olarak görsel sanatları sergileme mekanımız sınırlı olduğu e, tespitinden hareketle burayı bir sergi alanı olarak e, kullanmak e, istedik. E, sahne ki, çok özel e, kapasiteler, farklı imkanlar sunduğu için e, sahneyi ben görür görmez e, Metin Deniz'le e, bağlantıya geçtim ve Metin Deniz ee, bizim Alankaliköy'deki e, ilk danışmanımız oldu. E, kendisi Muhsin Ertuğrul'dan bugüne uzanan bir süreçte Türkiye'nin önemli sanat tasarımcıların biri e, malumunuz. E, Metin Deniz aynı zamanda bir 2011'deki Ferit Gün'ün küratörünü yaptığı serginin de prodüktörüydü. Dolayısıyla onunla aşağıda bir sergileme e, mekanı e, düzenlemesi yapmayı konuşurken acaba bu sergiyi onlardan yıllardan sonra tekrardan Farklı bir kapsamla e, ne diyelim elimizdeki e, olanakları uyarlayarak e, açabilir miyiz diye konuştuk. Öner bağlantıya geçtik. Öner Bey de inşaat sırasında geldi, gördü e, ve e, çok beğendi mekanı. E, ve böylece de belki ilk defa Türkiye'de bir yerel yönetim ve özel sektörün bu kadar e, ciddi e, kapsamda e, bir işbirliği yaptığına tanık olduk. E, bunun parçası olmak çok heyecan verici. Çünkü koleksiyon bir kere koleksiyondan bahsetmek gerekirse ben her ne resim uzmanı olmasam da benim resim severim ve Türkiye'deki en önemli koleksiyonlardan biri belki yani bu sergiyi belli bir süre Kadıköy Belediyesi'nin imkanlarıyla insanlarla buluşturabilmek çok anlamlı bizim için bir nevi bir müzeyi belli süreli bir müze gibi düşünmek mümkün. Birazdan içlerinden de gireriz e, serginin Daha sonra belki aşamalarda edebiyatla ilişkisine de ilgirmek mümkün olacak. Çünkü çok geniş bir skala ve zengin bir e, dönemden ve farklı farklı şahsiyetlerden bahsediyoruz. E, dediğim gibi e, amacımız burada e, 7'den 77'ye aslında bütün başta Kadiköyler olmak üzere Anadolu yakasında yaşayan herkese e, biraz belki olumlu bir örnek sunabilmek. E, yani baktığınız zaman e, işte nedir? Şöyle söyleyelim, 20 saatçinin hepsini bir anda boca etmeyelim. Belki üstüne ama Fikret Muhalla'dan abinin değil olan başlayıp bir iki kuşak yine Ferit Elgün'ün kurgusuna sadık kaldık. Çünkü o biraz da koleksiyonun yönlendirdiği insanın ilk bir seçki demek yanlış olmaz. Bu sefer Metin Deniz de seçti. Yani 450 eserlik bir sergiydi 2011'de olan. Biz 182 eser. E, yapıp diyelim, sergileme imkanı bulduk kendi mekanımızda. E, Fikret Muhalle öyle başlayıp ilk kuşak figüratif olarak belki bunları Avni Yarbaşı'yla eklemek mümkün. Daha sonra Mehmet Güderyüz, Komet, Ömer Uluç gibi yine e, figüratif belki bir sonraki kuşak diyebileceğimiz ressamlar ve ardından da belki soyut Türk Resmi'nin en büyük ustaları. Selim Turan e, Mübin Orhon başta olmak üzere ama belki bunlara Fener Nisan Zeydi'yi Necat Devrim'de katmak gerekli. Hemen arkasından Teruh Başa. Derken biraz hani Fransa ekolinden uzaklaşan Amerika'da yapıtlarını olgunlaştırmış diyelim Burhan Doğançay ve hepsinden bir yana belki edebiyatı konuşurken en çok değinmemiz gerekecek olan hepsinden farklı bir noktada duran Yüksel Aslan. Her hani ne kadar hani Paris'te bulunduysa da bambaşka bir kafayla resimlerini yapan isimler bunların hepsi Adnan çok de uzanıyor daha sonra geliyor sergi. İtiraftandan da üç tane ekip taşımız var: İlhan Koman, e, Koray Arıç ve Seyhun Topuz. Belki 2011 ile ilgili e, ne fark var? 10 yıllık e, aradan geçen 10 yılda ne gibi bir fark var? Sizin yaptığınız seçkide sorusu sorulabilir. Orada da şunu söylemek mümkün: e, Seyhun Topuz yeni bir e, simon olarak giriyor bu e, bizim 2021-22'de e, yaptığımız sergide. E, fakat e, bir taraftan da e, Ergin İnan ve e, Alaattin Aksoy'u e, kenarda tuttuk ilk seçkiye e, daha farklı olarak. E, bu arada da e, tabii serginin girişinde gelenler görecektir. Bütün bu e, sanatçıların e, resimleyen Güler var 20. sanatçı olarak da ondan bahsetmek gerekli. E, Alagüler'e bir parantez açalım çünkü edebiyat tarihimiz olduğu gibi yani madem edebiyatla da çok ilgiliyiz, edebiyat tarihimiz olduğu gibi görsel sanatlarda da ee, belki Türkiye'de bir arşiv varsa bunu tek bir ismi ve Ara Güler'e borçluyuz. Bu hem olumlu anlamda inanılmaz bir şey, bir taraftan da tabii e, ne kadar kısır kalabildiğimizi de gösteriyor. E, ama müthiş fotoğraflar bunlar. yıllar içinde, belki on yıllar içinde farklı ziyaretlerinde Paris'te e, bu insanları belgelemiş Ara Güler. E, dolayısıyla sergi böyle bir giriş yapıyoruz. O da sonuçta lastik sanatlarımızın bir biri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bizim istediğimiz böyle bir sergi ve biraz artık hakikaten o kadar büyük bir şehir ki İstanbul. Yani sadece Avrupa-Anadolu yakası ayrımı yapılırdı bizim çocukluğumuzu geçtiğimiz Artık onu da aşan bir mega kent. Dolayısıyla Kadıköy'de giderek hem kültürel faaliyetlerin yoğunlaştığı bir yer, malum sebeplerden son 10 yılda diyelim. Ama bir taraftan da tarihine baktığınızda Kadıköy zaten hem üretim süreçlerinde çok çeşitli disiplinlerden sanatçıların zaten bütün bir hani diyelim 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren yaşadığı günümüze kadar. Neredeyse birbirimiz bir çok ciddi üreticilerin de zaten içinde oturduğu. Hem de sanatçı olmayan yaşayanların da çok talepkar olduğu e, son moda e, sanatsal gelişmelerden tutsun da çok daha hani ne diyelim kökleri e, derine giden e, sanatlarla da sürekli ilgilenen bir kitle zaten tabii ki 10 on yıllardır. Dolayısıyla onlara Böyle bir sergiyi sunmak bizim için ayrıca anlamlı. Biraz da Kadıköy Belediyesi olarak açıkçası böyle bir mekan tasarlarken bunun iddiasında hakkını e, vermek gibi bir e, motivasyonumuz da oldu. Olmadı değil. Şimdi hemen güncel bir şey de eklemek istiyorum. Müsaadenizle e, bu ilk girişi yaptıktan sonra e, önümüzdeki günlerde semester e, tatili başlıyor. E, şimdi buradan ilk defa belki de şey yapmış olayım, e, ilan etmiş olayım. Çocuklara bir takım atölyeler de yapacağız bir Rom'la ilgili, Efendim Ömer Uluç'la ilgili, Keza Avedin Bey'le ilgili vesaire o sergide yer bütün ressamla ilgilendirecek farklı 4 yaşından 12 yaşına kadar farklı yaş gruplarındaki arkadaşlarımıza, çocuklarımıza gelenlere hem onlara bir rehber eşliğinde sergi gezdirme imkanımız olacak hem de daha sonra bu Alan köyün bahçesine yer alan Çocuk İdeya dediğimiz bir modadaki çalışma merkezimizin çocuklar için uyarlanmış versiyonu da Alanın bahçesine yer alıyor. Orada çocuklarımıza ee, bir takım atölye çalışmaları da yaptıracağız. Dolayısıyla bunun olabildiğince nüfuz etmesini, olumlu örneklerle de çocukların beslenmesini, yani dedelerinin, amcalarının dünyayla eş zamanlı olarak ee, kabul görmüş e, işler çıkarabildiklerini, e, biraz bunun tadını çıkarmaların gerektiğini, yani kötü örnek olmasın, biraz da iyi örnek olsun, hani sürekli böyle bir an hani, Türkiye'den başka nerede yaşarız e, düşüncesi bilerek volnaşıyor gençlerde, çocuklarda. E, herkesin böyle bir imkanı olmayabilir. Ee, ama bu e, başlı başına kötü bir şey de olmayabilir. Ee, biraz bunları da göstermek istiyoruz. Yani sadece bir e, ne diyelim basit sanatsal hani resimleri koyduk buyur işte burada Türk resim tarihinin en kıymetli bazı resimleri burada da birinin ötesinde bir anlam var. Bir manevi bağ kurmaya çalışıyor açıkçası. Sanırım böylece zaten sergi de bayağı bir konuşmuş olduk. Görenler de zaten farklı açılardan sergiyi bir etmek ve alanı da deneyimlemek şansına sahip olacaklar bu şekilde. Burada aslında programa kısa bir ara verebiliriz Alişan Bey. Bugün açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersiniz? Madem böyle bir hani Fransız ekonomikten e, ağırlıklı olarak beslenmiş ressamların e, vatandaşla buluştuğu bir sergiden hareketle konuşuyoruz. O zaman belki yine bu ressamlarımızın Fransa'da vakit geçirdiği dönemlerde çok e, iz bırakmış e, Fransız e, müziğinin önemli ustadan Georges Brassens'den şarkı çalalım. İnşallah doğru terafız edebilirim. Göz sayılı olarak hani Fransızcam <gülüyor> akıllı şüphelerim var. Şansongu Lavernia, George Brassens. Dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Alişan Çapan ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paris bir şey, şehir olarak tüm dünya için önemli. Ancak Türk entelektüel tarihi çerçevesinde çok daha Ayrıcalıklı bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Zira batılılaşma hareketleri nezdinde de Paris bir kutup olarak kabul edilir. Paris'in Osmanlı Türk entelektüel dünyasındaki önemi nedir? Neden bir kutup olarak kabul edilir? Evet biraz, <gülüyor> biraz bakalım cevaplayabilecek miyim? Şimdi dediğiniz gibi yani aslında bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. E, modernizm dediğiniz zaman tabii ki Fransa ve Paris gündeme geliyor. Çünkü Fransız devrimi ve onun e, arkasından arka arkaya yaşanan birçok e, gelişme var ve bunlar düşünsel olarak e, ve kültürel sanatsal olarak Fransa'yı ister istemez bütün dünyanın bir çekim merkezi haline getirmiş durumda. E, ve Dolayısıyla bir taraftan şöyle bir şey de var tabii. Halil İnalcık'ın çalışmalarına bakarsanız e, Osmanlı İmparatorluğu devleti de aslında bu günümüze kadar hala süre giden işte Avrupalı mıyız değil tartışmasının aslında biraz da yapay bir tartışma olduğunu gösterir. Çünkü aslında e, Tabi bir Avrupa ülkesi Osmanlı e, İmparatorluğu e, ve bunun çözülme sürecinde de o dönemin kültürel, e, lokomotif olan Paris'e bir e, ilgi olması, yönelim olması kaçınılmazmış. Dediğiniz gibi bu şimdi birazdan bahsedeceğimiz sergide yapıtlarının ağırlıklı olarak ele aldığımız sanatçılar tabii belli İsviçlik dönemde e, Paris'e gidiyorlar. E, ama e, sizin de çok e, yerinde işaret ettiğiniz gibi belki Tanzimat öncesinden başlayan sürekli bir ee, Paris'e giden e, Tırnak İçin Türk Aydın'ı diyelim, tiplemesi var. Çok çeşitli disiplinlerde çalışıyor bunlar. Ee, e, yine e, konuştuğumuz gibi edebiyat alanında da e, çok önemli etkilenmeler söz konusu. E, bu sergide e, yer alan e, sanatçılar, yani işte Abidin Bey'den başlayarak daha sonra belki Selim, Turanlar, Mübin, Ormanlar, e, Avniyarbaş gibi isimlere baktığımızda e, Hakkanlı da vardı. Demin ki soruya cevap verirken şimdi aklıma geldi. Bir taraftan kafamda çünkü sergiyi de canlandırıyorum. Hakkanlı bu, bu tip isimler e, İki Dünya Savaşı sonrasında e, Paris'e gitmiş isimler. İki Dünya Savaşı Paris'te bir spesifik e, bir duruma işaret ediyor bir taraftan. E, nedir o? işte meşhur e, Auschwitz'ten sonra şiir yazılabilir mi yazılamaz e, önermesinin telaffuz edildiği dönemlerde e, bu insanlar Paris ekliyorlar. Fransız hükümetinin bursuyla gidiyorlar. Bir taraftan bu sergiyle ilgili konuşurken insanın aklına güncel gelişmeler de geliyor. Ne? İşte Galatasaray Üniversitesi hocalar Türkçe biliyor mu bilmiyor mu? İlişkiler gelildiği zaman ne kadar hani, anlamsızlaşıyor. Aslında ilişkiler olumlu. Gittiği zaman bunun ne kadar güzel sonuçları olabildiğini de mesela gösteren bir şey. E, o sergideki insanlar çok mürefle insanlar değiller. Hatta büyük bir çoğu çok büyük zorluklar da çekmişler on yıllar boyunca. Belki Paris'teki elinin uluslararası birer sanatçı olarak kabul ettirmeye çalışırken. Ama dediğim gibi spesifik bir dönem ve soyut resmin yükselişte olduğu bir dönem. Yani Matisse, Picasso gibi büyük ustalar hala hayatta. Ancak onlar zaten belli bir takım oyunun kurallarını kurmuş durumdalar. Ve ulaşınamaz durumdalar. Yeni bir şey söylemek lazım. Ve o da tabii somut resim olmuyor. Soyuz resim gerçek tabii ki İki Cina Sabıçı belki Kandiliski'ye, Rus devrimine uzanan bir geçmişi var ama yine bir bir patlama yaşanıyor ve bizim e, bu bahsettiğimiz Necat devrimler, Fahmı Senziyetler falan vesaire tam bunun ortasına düşüyorlar bir nevi ve e, gerçekten eş zamanlı olarak yani bunlar birer egzotik oryantalist e, arzu nesnesi olmanın ötesinde oranın kurallarıyla oynayıp orada kendini kabul ettirmiş bir kitleden bahsediyoruz. Ve çok da özgün, hepsi birbirinden farklı işler üreten e, ressamlardan bahsediyoruz. E, bu bağlamda bunların kendi arasında da ilişki var. Bu arada tabii yine dönersek sadece Paris'te değil, Türkiye'de de e, keza baktığınız zaman bugünden daha farklı bir ile karşılaşıyorsunuz. Bunun tabii birçok açıklaması oluyor, Teknolojinin gelişmesi, nüfusun çoğalması, göçler vesaire. Ama o dönemlerde baktığınızda sanatçıların müzisyeninden tiyatrocusuna sinemacısından, edebiyatçısına, ressamına hep bir, bir birlikte olduk. Aharlar, belki buna mimarları da katmak lazım. Mimariyle bir sanat olarak görürsek. Bütün bu çevrenin birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani e, Türkiye'de de böyle, e, Fransa'da da böyle. Dolayısıyla şimdi günümüze geldiğinizde her sanatlarının sanki daha uzmanlaştığını ve koktuğunu biraz birbirinden gözlemlemek Yani e, yazarlar kendi içlerinde bir camia, efendime söyleyeyim hani ressamlar plastik sanatları aynı bir, bir kopukluk olduğunu ve yani bunun için de tabii burada benim yaptığım bir tespit değil. E, bu kopukluğu gidermek için de bir takım başka kürasyonlar evet, evet. bu iççeli kayboldu sanki değil mi? Yani, ama tabii bence bu çünkü üretim sürecini çok etkileyen bir şey. Yani atıyorum mesela abinin din onun sahne tasarımcısı olması bir taraftan Rusya'da böyle işler yapması dönüp ondan sonra 66 Dünya Kupası'nı filme alması bir taraftan sinema bir taraftan Mesela Arabilerin sürekli kendini bir muhabir gibi tanımlaması, yani yaptığının sanattan öte bir belgelemek olduğunu söylemesi e, vesaire veya efendim, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mesela Paris Ziyareti Adalet İmcoza mektuplarına baktığınız zaman sergileri değerlendirmesi, bizim oradaki Türklerin e, varlığını nasıl bulduğunu değerlendirmesi efendime söyleyin veya Abinidino'nun kendisini başlı başlı çok çok önemli bir yazar olması bana kalırsa. Yani vesam kimliği çok daha ön planda olduğu için belki biraz o da hani kaynıyor arada ama Amin Dino çok önemli. Belki Türkiye Edebiyatı'ndan önemli. 10 yazarından biri denilebilecek kadar önemli eserleri var. Ve bu aslında sanatından da besleniyor. Çok görsel e, bir hikaye de var. E, yani anlattığı şeyden ilk görselliği dikkate aldığınızda. Ya da bambaşka bir cepheden, demin ilk sorudan bahsederken çok kısaca değdiğim Yüksel Aslan birisi var. O da mesela başlı başına ayrı bir kategori ve bir mucize gibi görülebilecek bir e, ressamdan bahsediyoruz. Herkes doğada, çevrede Gördüklerinin kendisinde bıraktığı izlerden hareketli resim yaparken Yüksel Aslan ağırlıklı olarak okuduklarından hareketli resim yapan birisi. Çoğunlukla Kapital serisi mesela. Marx'ın Kapital'ini resimlemesi ön plandadır Yüksel Aslan'ın ama onun dışında da baktığınız zaman hemen hemen neredeyse bütün edebiyat dünyasını resmetmiş birisi. Pesua'dan tutun da e, ne bilmem Vitsos'a kadar... E, veya bir sürü başka önemli yazara e, bunları e, Yüksel Aslan'ın arttırılarını da görüyorsunuz. Demek ki yani böyle bir şey de, böyle bir spesifik örnekler de olabiliyor. E, ya da ne bileyim mesela sergide yan yana resimlerini koyduğumuz Fikret Muayla ile Abinin Dino. E, Fikret Muayla ile ilgili Abinin Dino'nun yazdığı zaten bir kitap var. Başlı başına oturup yazdığı kendine göre atmak için diyebileceğimiz bir biyografi var mesela. E, dolayısıyla e, edebiyatla, sinemayla resim hep içe o dönemde. Ee, sürekli gelip giden başka sanatçılar tabii bu mesela bu sergide yer almamakla beraber yine Türk resmini çok büyük ustalarından Cihat Burak. O da mesela e, Keza Paris'e yolu düşenlerden. Ya da Ahmet Hamdi'nin dışında bir sürü başka yine yazarların TRT'li ilk sergi külatörü olduğundan bahsettik. TRT'li başta olmak üzere Onat Kutularını katabilirsiniz, Emre Özcü'yü katabilirsiniz. Daha önceki daha sonraki kuşaktan herkesin sürekli bir hani Paris'e yolu düşmüş. Belki bu artık yavaş yavaş digüme oluyor. Berlin gibi, New York gibi, Londra gibi başka metropoller de e, biraz olsun belki Paris'in e, ne diyelim iktidarını sarsıyor ama, e, sarsmış veya süreç içinde ama buradaki etkileşim ve bunun bıraktığı iz çok önemli. Yani şeylere bakın, mesela birinci yeniye bakalım. E, Galip Hareketi'nin Oktay Rıfat, Melih Çevdet, e, Orhan Veli. Bir kere hem Orhan Veli'nin yaptığı çeviriler var, e, Keza, e, Oktay Veli'nin de çevirileri var. Belif çevresinde çok güzel bir anembali e, çevirisi vardır. E, şimdi hemen e, onu da hakkını yiyemeyelim. Ama mesela çok ciddi bir, hani Baudelaire'den, Rimbaud'an, e, yani o modern Fransız şiirinin kurucu babalarından çok ciddi bir etkilenme vardır. Keza Can Yücel'in çevrelerinde de bunları aslamak mümkün. E, dolayısıyla bir kere zaten e, bir nevi bir kültürel aile, e, yani bu insanların bir esprisi zaten bu e, şairleri, yazarları sanki girer kendi köşesinin uzmanı değil de Aileden birisiymiş gibi görme rahatlığı için hareket etmişler. Ee, ve bu anlamda da çok başarılı tabii çeviriler yapılmış. Keza e, bunun Racine, molyeri yani sahne sanatları anlamında da yine İstanbul'un kültür hayatına baktığınız zaman bunda tabii şeyin de çok eminim olduğunu söylemek lazım. Bu klasikler de e, bir parçası olmuş. Çünkü İstanbul'daki, e, dolayısıyla Türkiye'ye yansıyacak e, kültür hayatının diyelim. Dolayısıyla Paris hep bir şey yani özeninden bir dünya merkezi olmaktan çok gerçekten samimiyetli Türk entelektüellerinin bence e, ne diyelim son günlerin Morgan e, şeyi de, moda tahmini, organik bir ilişki kurabilmiş insanlar bunlar yani eğreti durmuyor bence Türk entelektüellerinin ya da Türk e, sanatçılarının e, Paris'te e, kurduğu ilişki çünkü bak hep Paris diyoruz bir Fransız kültürü şüphesiz ki var çok baskın bir kültür ama Paris belki o Fransız kültürü dediğimiz şeyin de üzerine çıkmış bir, e, bir başka bir sinerji e, söz konusu. Yani Doğu blokundan gelenler ayrı. Yani gerçek anlamda bir hani, evrensel merkez. E, bence bu sergide yani Ömer Kocabeyoğlu'nun Alan Tadiköy'de e, tekrardan e, sanat seferlerle buluştuğumuz sergisi de e, bu e, Türklerin e, dünyanın sanat merkeziyle kurduğu ilişkinin ne kadar sağlıklı ve verimli olduğunun e, çok güzel bir göstergesi diye düşünüyorum. O zaman Definitif, ben e, Paris'e git ey efendi aklı fikrim var ise ahalime gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e beytiyle e, sözü Abdullah arkadaşıma bırakıyorum. Kesinlikle zaten Paris hemen hemen bütün batıllaşma hareketleriyle çerçevesinde önemli bir şey değil. Bu sadece Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde değil. İşte Rusya için de, Almanya için de, İspanya için de birçok dünyadaki ülke için aslında Paris. Bütün ürünün Avrupa'nın üreti gibi hem kültürel anlamda hem edebi anlamda bir e, kutup noktası. E, bugün Anişan Çapan ile birlikte Alanket-i Sanat Saberlerle buluşan e, 20. yüzyılda 20. Yüzyıldan, 20. Yüzyıldan Türk sanatçısı sergisi Fahri Fekolü ve bunun edebiyata yansımalarından bahsettik. Bugünlük ben buradan okuyorum, okuyorum programı bitiriyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere.